Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa Sümeyra Çakır ve Batı Berlin Türk İşçi Korosu'ndan dinlediğimiz Tahsin İncirci'nin Yaşar Mirac'ın bir şiirinden bestelediği bir gurbet türküsüyle başladık. Ateşçiler türküsü. Bu türkünün yer aldığı Barış ve Emek Türküleri albümü Almanya'da 12 Eylül sonrasında yayınlanmıştı. Batı Berlin Türk İşçi Korosu 1972 yılında Berlin'de Tahsin İncerci'nin kurduğu bir koroydu. Tahsin İncerci bugün İzmir'de yaşıyor ve bu yıl onu da programda konuk etmek istiyorum. 25 Mayıs 1946 yılında Edirne'de dünyaya gelen Sümeyra mimarlık eğitimi ile birlikte İstanbul Üniversitesi Konservatuvarında bitirmiş ve 1970'li yılların başlarında ruhi su ile çalışmaya başlamıştı. 1975 yılında onunla birlikte Dostlar Korusunu kurmuş. 12 Eylül 1980'den hemen önce bir Nazım Hikmet anması için yurt dışına çıkan Sümeyra 12 Eylül darbesi sonrasında hakkında açılan bir dava nedeniyle bir daha yurda dönememiş ve 5 Şubat 1990'da Almanya'da Frankfurt'ta 44 yaşında hayata veda etmişti. Belgesel sinema emekçisi sevgili arkadaşım Şenay Kumus 2013-2016 yılları arasında Sümeyra'yı anlatan bir belgesel hazırlamıştı. Sümeyra, gurbette bir allı turna. Bugün Babil'den sonra da bu belgeselde yer alan bazı ses kayıtlarından yola çıkarak Sümeyra'yı aramızdan ayrılışının 32. yılında bir kez daha anmak istedim. Belgeselde çok sayıda arkadaşı ve sevgili eş Hasan Çakır onu farklı farklı yönleriyle anlatıyorlardı. Bu belgeseli 2006'da birçok yerde göstermiştik. Bu yıl 25 Mayıs'ta bu kez Sümeyra'nın 76. doğum yılı anısına özellikle İstanbul'da ve doğduğu kent olan Edirne'de yeniden göstermeyi Kumuz ile birlikte planlıyoruz. Bugün belgeselde yer alan Genco Erkal, Nadire Göktuğ, Hüseyin Erdem ve Emine Güç söyleşilerine programda yer verebileceğim. Şimdi sözü çok uzatmadan Sümeyra'ya ve Hüseyin Erdem'e bırakmak istiyorum. Bu bölümün sonunda sizlere çok güzel bir kayıt dinletmek istiyorum. Sevgili Selim Makara Makarabant arşivinden aldığım bu kayıtta Ruhisu ve Sümeyra Çakır bebek türküsünü seslendiriyorlar. Şarkılarla ilgim çocukluğumdan başladı Pek çok şarkıcı böyle başlar sözünü. Gerçekten öyle oldu Ailemizde çok şarkı söylenirdi Ben de çocukluktan itibaren şarkı söylemeye devam ettim Ömrümün bütün hayatımın bütün devrelerinde Öğrencilikte de bu böyle sürdü Fakat türküleri gerçekten ilk keşfedişim Ve gerçekten bilinçle sevmeye başlayışım Rüyüsüyle birlikte oldu. Rüyüsü tanımakla oldu. Rüyosunun ilk plaklarını dinlediğimde müthiş etkilendim. Ve o anda karar verdim. Ben böyle bir sanatçı olmayı istiyorum, olacağım. Sümeyra ile ilk kez İstanbul Teknik Üniversitesi'nde prova yaparken tanıştım. Ben o zamanlar Devrim için Hareket Tiyatrosundaydım. Sümeyra da bizim tiyatromuza katılmak istiyordu. Ali Özgentürk, Işıl Özgentürk Sadık Kara Mustafa gibi arkadaşlarımız da vardı tiyatroda. Sümeyra gelip bizim provalarımızı izledi. Provalarda bir türkü dörtlüğü söylemiştim. Bu bir başlangıç oldu. Oyundan sonra Sümeyra ilk benle konuştu. Çok güzel bir türkü. Kimin üzerinde konuştuk ve onun mimarlık bölümünde okuduğunu, konservatuarı bitirdiğini öğrendim. Bunun üzerine istersen ruhi tanış dedim. Çok sevindi. Hatta inanamadı. O sıralarda Ruhusu'nun ses çalıştığı bir yer vardı. Şişli'de, bir bodrum katında oraya gittik. Birlikte tanıştılar. Böylece başladı dostlukları. Kapıları plağıyla Sümeyra ilk kez sesiyle Anadolu insanlarıyla buluştu. Çok önemli bir adım bu. İlk kez Anadolu halk türkülerinin soylu bir sesle ...sunulması gerçekleştirildi. Bir kanadı, kadın sesi Sümeyra, bir kanadı, ruh su sesi, erkek sesi. Böylece bu insan sesi tamamlanmış oldu. Bence dünyanın bütün halk şarkılarını ele alırsak, bu Anadolu türküleri... ...en soylu sunuş biçimine bu iki sesin birlikte söylemesiyle kavuşur. Bu buluşma sonunda meyvelerini verdi de... Dostlar Korusu 1975 yılında kurulmuştu. Şimdi koronun kuruluş öyküsünü Genco Erkal'dan dinliyoruz. Bir gün Ruhisu kalktı bize geldi tiyatroya. Dostlar Tiyatrosu'nun yeni kurulduğu dönem. Dedi ki bir projem var, bir Pir Sultan Abdal gecesi yapalım birlikte dedi. Siz şiirleri okuyun tiyatrocular olarak dedi. Ben de Sümera türküleri söyleyelim dedi. Hatta türkülerin arasında korolara da siz katılın oyuncu olarak dedi. İşte o ilahilerin içinde, hakla ilahe illallah falan. Biz bunu bir gecelik yapalım dedi. Hepsi şiirleri kendi seçti. Sırasını da kendi belirledi. Bütün programı kendi belirledi. İşte bunu sen söyleyeceksin, bunu sen söyleyeceksin. Bizim çocukları da gayet iyi tanıyordu çünkü bütün oyunlarımıza devamlı gelip giderdi. Böyle bir gece yapalım dedi. Bir, bir gece yaptık, o kadar büyük ilgi gördü ki ondan sonra artık her pazartesi tekrarlamak zorunda kaldık. Bir kere daha yapalım, bir kere daha yapalım derken baktık ki bu bayağı bir oyun gibi repertuara girdi ve tekrarlanmaya başladı. Bunun üzerine biraz bizden, biraz ondan karşılıklı ''Hocam burada bir Dostlar Tiyatrosu'na bağlı bir koro oluşturamaz mıyız?'' fikri oluştu. Ve çok heyecanlandı. Bunun üzerine hemen dedi yapalım, ben de böyle bir şey istiyordum. İlan verelim, seçmeler yapalım. Yüzlerce insan geldi Koro'ya katılmak üzere. O zaman bizim zaten abonelerimiz vardı. Tiyatromuza devamlı gelip giden, bütün oyunlarımızı izleyen bir aboneler vardı. Kart sahibiydiler ve bütün oyunları indirimli olarak izliyorlardı. Bunların içinden çoğu biz de Koro'nun parçası olmak üzere diye geldiler. Çok titiz bir seçme yaptı. Hoca başımızdaydı yani. Kendisi teker teker bütün başvuran adaylarla ilgilendi. Önce kulağına bakıyordu tabii. Kulak duyarlı ne kadar müzikal yeteneği, ne kadar bir türkü seyretiyor. Söylediği notaları çaldı, notaları aynen tekrarlayamıyor ona bakardı. Sümeyra hep yanındaydı. Çünkü Sümera'nın biz onu hocanın öğrencisi olarak tanıdık Bu programda Sümeyde olacak dedi ve Sümeyra orada böyle gayet şey bir öğrenci olarak ustasının karşısında ona hep hayran gözlerle bakan hiçbir hareketini kaçırmayan her dakikasından bir şey öğrenmeye çalışan bir kişi olarak bize göründü ilk ağızda, ama ağzını açtığı zaman da yani bir bülbül mü diyeceğim artık yani böyle bir ses çok ender rastlanır bir ses bence. Dostlar Korosu'nun ilk koristlerinden Emin İgis, koronun kuruluş yıllarını ve Sümeyra ile tanışmasını anlatacak. Hemen ardından Sümeyra'dan bir Kırşehir türküsü dinleyeceğiz. Allı Turna. O günkü adıyla Dostlar Korosu'na sonradan katılmış bir koristim. Sınav döneminde haberim olmamıştı. Fakat daha sonra Ruhusu beni bir yerde dinledi. Bağlama çalıp türkü söylerken ve kendisi Kore'ye katılıp katılmayı isteyip istemeyeceğimi sordu. Tabii bu benim çok arzu ettiğim bir şeydi ve hemen o hafta sonu Kore'ye başladım. İlk çalışmaya geldiğimde ve ilk arayı verdiğimizde ismini bildiğim ama kendisini tanımadığım biri. Yani Sümeyra Çakır. Yanıma geldi ve korumuza hoş geldiniz. Ben Sümeyra deyip elimi sıktı. Gerçekten gülerken gözlerinin içi gülen bir kadın vardı karşımda. Tabii ben çok şaşırdım önce, çok da heyecanlandım. Sonra o ilk anın heyecanı ve o ilk anda ona duyduğum yakınlık sonuna kadar hep devam etti. Sümera benim için o andan başlayarak ve son ana kadar hep bir duruşun, bir ahlakın, bir mücadelenin, bir direnişin, bir gücün bir kadın olmanın Türkiye'de ne anlama geldiğinin ifadesi oldu benim hayatımda. Ve ölümüne kadar bunu hep böyle yaşadım Sümeyra Çakır'ın. İstanbul Belediye Konservatuarı o günkü adıyla, bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Oraya öğrenci olduğumda Sümeyra orayı bir ya da iki yıl önce bitirmişti. Ve orada Sümeyra Çakır'ın ben öğrenciyken de süren bir namı vardı. Yani bu konservatuara herhalde uzun yıllar böyle bir ses gelmez diyorlardı. Bir de öyle bir zeminde Sümeyra Çakır'ı biliyorum. Yani klasik eğitimde, batı müziği eğitiminde, şan eğitiminde. Şimdi bir kere Sümeyra ile tanıştığımız dönem Türkiye'nin siyasi şartlarının, yaşam şartlarının çok ağır olduğu bir dönem. 70'lerin ortasından bahsediyoruz. Yani 76'dan 80'e kadar olan dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde mutlaka ülkemizde halk ozan, kadın halk ozanları var, kadın yorumcular var. Ya belki benim bilmediğim, tanımadığım kadın besteciler de var. Ama bunlar çok gün ışığında değil. Zaten siz Sümeyra'nın durduğu zeminde bir müzik yapıyorsanız baskılanmanız kaçınılmaz. Çünkü bir karşı duruş var, bir muhalif duruş var, bir siyasi tavrınız var. Dolayısıyla buna bağlı olarak Sümeyra Çakır'ın hem dostlar korosu bünyesinde, hem kendi başına, hem daha sonra sendika korolarında ve daha sonra yurt dışında ki müzikal kimliği ...hem yaşadığı dönem için hem kendinden sonraki dönem müzisyenler için çok örnek bir hayattır. Örnek bir müzik insanıdır. Ve gerçekten de ben Sümerihan'ın yaptığı şeylerin hem kişilik olarak hem müzik olarak benimle birçok insanın hayatına çok şey kattığını düşünüyorum. Aslında özünde var gibi görünen, geleneksel müziğin özünde var gibi görünen tek seslilik üzerinden bir kendini ifade etme çabası içerisine girmemiştir. Evet... Bir bağlamayla, bir vokalle çalıp söylemiştir. Ama baktığınız zaman, hem daha sonra Sümeyra'nın yaptığı çalışmalara baktığınız zaman, hem söylemlerine baktığınız zaman, çok sesliliğin, müziğin çok önemli bir tadı olduğu ve gerekliliği konusunda yaklaşımları vardır. Biz Dostlar Korosu'ndayken hocanın yaptığı şey şudur, bence çok özetli, nefsine hakim olmak. Çünkü karşınızda 60 kişilik amatör bir koro var ve ülke o anlamda çok seslilikle, çok haşır neşir değil. Üstelik yapılan o dönem yapılan albümlere bakarsanız el kapıları, sabahın sahibi var semahlar, hocanın anlatmak istediği bir şey var, bir derdi var. Demin konuştuğumuz gibi bu hay yaşadığı hayata ilişkin, ülkesine ilişkin bir derdi var. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman tarifi çok net. Önce bunu doğru düzgün yapalım. <Gülüyor> Babil'den sonra da şimdi Sümeyra Çakır'ın Almanya yıllarını Hüseyin Erdem'den dinleyeceğiz. Ardından Sümeyra Çakır Anadolu'dan bir oyun türküsü seslendirecek. Kürtçe bir türkü Malan Barkır. Bu türküyü biz de Ruhist Dostlar Kurusu ile birçok konserimizde söylemiştik. Sümeyra çalışkan bir insandı. Yurt dışına çıkmakla müzikten kopmamak için... Derlemeler yapılması gerekirdi. Burada da insanlarımız var. Onlardan türküler derlerdi. Ben de derlediklerimi ona verirdim. Türkiye'den bize kasetler dolusu derlemeler gelirdi. Bendeki bütün derlemeleri, binlerce türkü Sümeyra'yı görürdü, dinlerdi, seçerdik birlikte. Ama bu yetmedi Sümeyra'ya. Sümeyra, Frankfurt'ta üniversite öğrencisi oldu. Müzik bölümünde yeniden okumaya başladı. Asıl belki bunun yanı sıra Sümeyra'nın yer aldığı uluslararası konserler. Örneğin Pete Seeger'la beraber söylemesi, Yunanistan'a gidip orada yani Sritos'la tanışması, oradaki müzik insanlarıyla birlikte konserlere katılması, Kıbrıs'a gitmesi, çeşitli yerlere davet edildi Sümeyra. Hep konuşurduk, derlemelerimi dinlerken kasetlerden, bantlardan Kürtçeleri de dinlerdi. Ve ilgisini çeken ezgiler olurdu. Hatta annemle telefonlaştık, annemle konuştu. Sizin söylediğiniz türküleri söyleyeceğim teyze dedi. Ve böyle başladık biz söylemeye. Ama bu onun içinde olan bir düşünceydi. Anadolu'da böyle müziği hiçe sayılan bir halk yaşıyor. Sembol olarak Kürt halkını alabilir, çalışabilirim üzerinde. Ve benim derlemelerimden Suvari Çocukan, Serçelerin Suvarisi adlı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 bilden sonraya Hüseyin Erdem'in Sümeyra anlatısıyla devam ediyoruz. Sümeyra'dan bu bölümde güzel bir kayıt daha dinleteceğim. Ses kalitesi çok iyi değil ama sanıyorum Türkiye radyolarında ilk kez dinleyeceğimiz bir kayıt olacak. Dursun Bebek türküsünü yorumlayacak Sümeyra Çakır. Behice Bora'nın cezaevinde olduğu günlerde dünyaya gelen oğlu Dursun Hatko için Melih Cevdet Anday'ın yazdığı şiirden Ruhisu'nun bestelediği bu türküyü Sümeyra 20 Eylül 1985'te Almanya'da Duisburg'da yapılan bir TKP toplantısında seslendirmiş. Ustası Ruhisu'nun ölüm haberini aldığı günler bu kayıtta Sümeyra'ya piyanosuyla arkadaşı Vera Sebastian eşlik etmiş. plakları biliniyor bunları saymama gerek yok. Bir dizi çok yanık. Kederli değişlerdir bunlar. Onları büyük bir aşkla söyledi Sümeyra. Çok hastaydı. Bazı değişleri söylerken ara verir, bir 10-15 dakika dinlenir. Sırtı çok ağrıyordu. Ondan sonra devam. Rüysu ölümünden çok kısa bir süre önce benim köyden gönderdiğim bir radyo gazetecisine orada birçok konuyu ele alıp anlattı. Aşağı yukarı iki saat uzunluğunda bir. Konuşmadır bu, bendedir bantları. Orada açıkça kendi sesiyle kendinden sonra bu yolda Sümeyra'nın yol sürdürücüsü olacağını söyledi. Ve böylece Sümeyra'ya el vermiş oldu. Ses kayıtlarıyla da vardır bu. Tabii bu Sümeyra'ya büyük bir güç verdi. Çok üzgündük, çok sık görüşüyorduk Sümeyra'yla. Ruiz'un yurt dışına çıkarılması için bir girişimde bulunmuştum ben. İşte bu konuşmada bütün bunlar da dile gelir bu zorluklar. Ee, Sümeyra'ya elverişi, Sümeyra'ya çok büyük bir manevi destek oldu. Eğer böyle bir şey olmasaydı da Sümeyra sürdürde, sürdürecekti çalışmasını. Ama bu destekle daha da yoğun bir biçimde türküleri ele aldı. Ve onları söyleyip kaydetmeye başladı.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 Dursun bebek Merhaba Dursun bebek Merhaba İşte su İşte ışık İşte hava İşte dursun bebek Bizim dün Dandini dandini dastana Dursun bebek uyusun Uyusun da aman çabuk büyüsün Bostana girmiş danalar Sana, dursun bebek uyusun, uyusun da aman çabuk büyüsün Ostana girmiş danalar da. Sümeyra Çakır'ın vatan özlemiyle geçen Almanya günlerini Hüseyin Erdem ve Nadire Göktuğ'dan dinlemeye devam ediyoruz. Hayalleri tabii ki Türkiye'ye dönebilmek, Türkiye'ye gidip gelebilmek. Orada insanlarımızla kucaklaşmak, sesini, onların türkülerini onlara bu söyleyiş tarzıyla ulaştırmak isterdi. Ama bunların gerçekleşmesi çok zordu. O koşullarda. Onun için de hep Türkiye'nin çevresindeki Yunan adalarına giderdik. O iklimi yaşamak, o yıldızları görmek, denizde yüzerken bir kulaç daha yurdumuza yaklaşmak bizi çok etkilerdi. Hayaller bunlardı. Ama bu hayalleri tersine çevirmek de mümkündü burada. Kendi yurdumuzun en soylu türkülerini başka insanlara ulaştırmak. Bir gün Yunanistan'ın Kuzey Ege, de bulunan küçük bir adası vardır, Skopelos, çok güzel bir adadır, oradaydık ve bulaşıkçı kadın yemek yediğimiz yerde geldi, Sümeyra'yı bir konserde dinlemiş Yun Yunanistan'da, Sümeyra bulaşıkçı kadının küpelerine baktı, çok güzel küpelerin dedi, kadın hemen küpelerini çıkarıp Sümeyra'ya verdi, istemedi Sümeyra, çok etkilendi, ertesi günü hemen adanın merkezine indik, ona çok güzel bir küpe aldı Onu giler uyduruktu. Ama Sümeyra ona çok güzel bir küpe aldı ve o akşam kulaklarına taktı kadının ve çok mutlu oldu. Ben tabi burada Rumca bildiğim için hep tercümanlık işlerini ben yapıyordum. Yani gönlü çok açık, cömert, olmayanı veren bir insandı Sümeyra. Tıpkı o sesle bütün gücü hastalık tarafından alınıyordu. Ama buna rağmen o ses çıkıyordu. Bu bakımdan kısa bir ömür, doğru, çok kısa bir ömür, 44 yaşında ölmesi Meyran'ın Bu ömrü dolu dolu yaşadı. Güzel türküler söyledi. Bir ara bir kart yolladı. Kos Adası'na gitmişler işiyle. Kos biliyorsunuz, Bodrum'a çok yakın. Ve kartın üzerinde e, Kostayız diye yazıyor. Ve arkadan da Bodrum gözüküyor diyor. Yani Bodrum kadar Bodrum'u görebilmek bile ona vatan hasretini bir nebze azaltmıştı. Yüreği hep İstanbul özlemiyle yanıyordu. Hiçbir yer güzel İstanbul'umuzun yerini tutamaz diyordu. Taksim meydanındaki e, seyyar satıcıların sattıkları salatalıkların kokusunu özlediğini söylerdi. Hiçbir şey gözü görmüyordu. Oradaki yeşillikleri, çayırları, çimleri, Bunlar benim için hiçbir şey ifade etmiyor dedi. Ben memleketimi istiyorum. Orada olmak... E, ama oradaki zamanla tabii bütün şartlara rağmen çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Yani belindeki e, ameliyat olmuş, beline demir takılmış bir çubuk, bir çubuk demirle konserlere çıktı yani. Bunu, bunu kim yapabilirdi ki? Onsmerra yaptı yani. Yani hastalığına rağmen hastalığıyla savaşıyordu. Hastalığını göz ardı ederek sanatını yapmak istiyordu. Çünkü zamanının fazla kalmadığını biliyordu. Yabancı kalmamak için çok zor bir dil olan Almancayı öğrenmeyi de azmetmişti. Çünkü bir ülkede yaşıyorsunuz. O ülkenin dilini bilmediğiniz zaman daha da yabancısınız. Ve bir mektubunu okuyacağım şimdi ben burada size. Şöyle diyordu. Bir haftadır üniversiteye gitmeye başladım. Zaman hiç yetmez oldu. Ama yine de şikayet etmek istemiyorum. Çok sıkıntılı günler geçirdim burada. Müzik bilimi bölümüne girdim. Şimdilik dersleri takip edebilecek duruma gelmek için üniversitedeki bir dil kursuna gidiyorum. Çok bela bir dil bu Almanca kahrolasıca. Hala öğrenebileceğimi aklım yatmıyor. Neyse ki Evangelis Kilise Öğrenci Cemiyetinin bursunu kazandım. Çok fazla bir şey değil, ama hiç olmazsa ev kirasını karşılayabilir. Yine 1982'de gönderdiğim bir mektupta hastalığının başlarında iken şöyle yazıyordu: Sağlık çok önemliymiş. Biraz geç oldu ama bu gerçeği kabullenmek yine de yararlı. İnsan başka sorunlara belki biraz da gülümseyerek hoşgörüyle bakabilir. Hastalığı ciddi boyutlara geldiğinde, yatak düşek yattığında artık e, operasyonun ve tedavilerin sonucunda korkunç yoruluyordu ve e, oldukça yıpranmaya başlamıştı. Yani sesi değişmişti. Telefondaki o sesinin berraklığı gidip daha e, sanki artık umutsuzlaşmaya başlamıştı geliyordu bana. 88 yılı sonunda da şöyle bir mektup almıştım. Hastalık insana çok şey öğretiyor hayat hakkında. Bizler hastalığı hep negatif, olumsuz bir şey olarak görmeye şartlandırılmışız. Bu hastalıkla birlikte kendimi ne kadar ihmal ettiğimi, kendime hiç de iyi davranmadığımı öğrendim. Hastalık derecesinde aşırılaşmış bir sorumluluk duygusu ile ki bunda tabii ailenin büyük rolü var. Hep vermesi gereken, hiç almasını beceremeyen, kendine en sıradan rahatlıkları çok gören birisi haline gelmişim. Bunları bilince çıkarmak, inan ruh sağlığım açısından da bana çok iyi geldi. Her gittiği ülkeden en, o ülkeye özgü kartları çoğunda işte çocuklar ellerinde çiçeklerle, veya işte çocuklar toplu halde yan yana resimler olan kartlar gönderiyordu. 89 son sonlarıydı evet. En son telefonu nadireciğim dedi. Beni artık bekletme hemen gel çünkü çok az vaktim kaldı dedi. Ne diyorsun sen dedim? Evet dedi ben kötüyüm dedi. Yani gel lütfen dedi hemen gel. Hiç vakit kaybetme, ilk uçakla atla gel dedi. Ben de yaptım bunu. Girdim içeri, hemen ona gittim, sarıldım. Ah dedi, görüyor musun dedi, beni affet dedi, seni kapıda karşılayamadım dedi. Hani dedi, kapıda beni ayakta karşıla demiştin ya dedi. Ama bak dedi, sözümü tutamadım ben sana dedi. Kırdım bacağımı ve buradayım işte, görüyor musun? özür dilerim dedi ve başladı ağlamaya tabi her gündüz yanındaydım, geceleri bırakmıyorlardı zaten çok yüksek dosda ilaçlar veriliyordu ağrılar dinmesi için ama dinmiyordu bir gün artık ne olur dedi bana bir şarkı söyler misin dedi tamam dedim ben ona bir tatarca bir ninni söyledim Çaya kurdum salıncak ayneni, Kelgen kenkeç ken sallayacak ayneni, ay ya ay, ay. ...aynenin... ...birkaç dakika sonra dalda gitti. Her şey geçmişti, acıları. Uyumuştu. Mabil'den sonranın sonuna geldik. Sümera Çıkır'ın 25 Mayıs 1946'da Edirne'de başlayan... ...ve 5 Şubat 1990'da Almanya'da Frankfurt'ta sona eren... ...44 yıllık kısa ama çok anlamlı yaşam hikayesini... Arkadaşlarından dinledik. Sümeyra Çakır'da tıpkı diğer büyük sanatçılar gibi bugün bedenen aramızda değil ama çabaları boşa gitmedi. Kuruluşunda büyük emek verdiği ruhsuz dostlar korosu 47 yıldan sonra bugün de genç koristlerin ellerinde yaşamaya devam ediyor. Sümeyra da sesiyle ve anılarıyla her zaman yaşamaya devam edecek. Eşi Hasan Çakır onun adını taşıyan bir müzik evi bir Türkiye evi kurmaya çalışıyor bir süreden beri işte bizler de elimizden geldiğince onun bu çabasına destek vermeye çalışıyoruz. E, Mabil'den sonranın program kayıtlarına Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz e, programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Programın sonunda sözü önce Hüseyin Erdem'e ve ardından Sümeyra Çakır'a bırakmak istiyorum. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Esen kalın. Şimdi Sümeyra'ya bakınca ben devrimci bir insan görürüm. Bu klasik... Kadın olarak ezilmişlik gibi kavramlar açısından Sümeyra bunları aşmış bir sanatçıydı. Tabii ki bu engeller var. Erkek egemenliğinde toplumlardır bütün dünyada var olan ne olursa olsun. Ama Sümeyra o kadar güçlü bir sanatçı ve öyle sağlam bir devrimciydi ki bunların hepsini aştı Sümeyra. Tabii ki hayalleri bu bakımdan gerçekleştirilmesi zor hayallerdi. Hiçbir zaman hayallerin sonu yok. Yüzlerce türkü söylese de gene eksik kalır insan. Söylemedikleri kalır. Söylemedikleri kaldı. Tabii hastalık vardı zorluklardan en önemlisi. Çok ağlardık. Yani ben de etkilenirdim. Hem Ruhusu ile konuşmalarımızdan sonra hem de daha sonra onu kaybettikten sonra Sümeyra ile konuşmalarımızda. Hüseyin ben bütün ömrümü bu ses eğitimine verdim. Her gün bu sesi çalışıyorum. Daha çok türkü söylemek istiyorum. Acaba söyleyebilecek miyim, bitirebilecek miyim söylemek istediklerimi? diye çok üzülürdü. O zeytin gözlerinden damlalar aktıkça içim sızlardı benim. Çünkü bu özlem vardı. Daha çok türkü seslendirmek, daha çok değişik konularda türküleri söyleyerek insanlara ulaştırmak. Hani türküler çoğu zaman çamurlar içinde yatan kıymetli mücevherler gibidir. Ancak böyle soylu sanatçılar onları alır, temizler ve onun bütün ışıltısını gösterir çevreye. İşte Ruhusu ve Sümeyra böyle sanatçılardı. O yüzden hayallerini gerçekleştirdi diyemem. Belki Sümeyra'nın yaptıkları bir başka sanatçısı için hayatının amacı gibi değerlendirilebilir. Ama Sümeyra için bunlar varmak istediği dünyanın, ...kapı sınır aralarsa eğer eşiği bile değildi. Ruhusu büyük bir alçakgönüllülük, ...ama çok onurlu, baş eğmez bir karakter. Büyük bir cesaret, direniş ve inat. Çünkü... E, ...her türlü baskıya, engellemeye rağmen... ...türkülerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Ve onu her şartta, her durumda ulaştırmaya çalıştı. Ve onların, türkülerin kıymetini, kadrini en iyi bilen sanatçı diyebilirim Türkiye'de. Ruhusu okulundan olmak demek, dünyaya belli bir bakışla bakmak demek. Barıştan yana, insanlığın kardeşliğinden yana, doğruluktan yana, eşitlikten yana e, ne? olmak demek. Ne? Redilber aman Biz cevizdeyiz Yolda rastladık ölen kayalar mezarlığına Vardık yanına Yüce mezarlık Taşlar dağılmış cesettir yatağı. Taşlar Dikilmiş durur ayakta, çürür ayakta, yüreklerini gel oyar gider. Bir böyle ki kendim... bilden sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erciment Gürçay.